Muhtemelen müminler, bugün hem son dersim artık, evet, evet, biraz buna belki üzüleceksiniz ama. Kim bilir, kim bilir yarına çıkacağımızı, belki köylü amcanın dediği gibi yarın tası gün omuzumuzda hocanızı kabre götüreceksiniz.